Türkçe Peri Masalları Beş Küçük Bezelye Tanesi Bir varmış, bir yokmuş. Bir bezelye kabuğunun içinde beş küçük bezelye yaşarmış. Hepsi farklıymış. Ama bezelye kabuğu hala kapalı olduğu için birlikte yaşıyorlarmış. Güneşe dayanamayacak kadar küçüklermiş. Gün boyunca uyurlar, geceleri de birbirleriyle konuşurlar ve etraflarındaki müziği dinlerlermiş. Özellikle de Ay Dede'nin müziğini. Ay Dede ilaç şeklinde olduğu zaman uçlarına gümüş teller bağlarmış. Bu şekilde arpcalar bezelyelere çok güzel şarkılar söylermiş. Dolunay zamanlarında ise onlara davul çalarmış. Bezelyeler Ay tarafından çalınan davulun yüksek sesiyle uyanırlarmış. Ama her bezelye tanesinin Ay'ın yaptığı müziğe kendine özgü bir tepkisi varmış. Davulun sesini çok seviyorum. Bum bum bum bu müziği çok seviyorum. Ben kastanyetleri seviyorum. Beni rahatlatıyor. Ben arf çalmasını daha çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Harika melodiler ama neden hiç sessizlik olmuyor? Müziği boş verin. Ben mümkün olduğu kadar fazla uyumak istiyorum. Kendimi hayatın akışına bırakmak istiyorum. Dördüncü bezeliye çok tembelmiş. Her zaman uyumak istermiş. Beşinci ve en küçük bezeliye ise diğer dört bezeliyeden çok farklıymış. Ben bütün müzik türlerini çok seviyorum. Kastanyetleri, davulları ve tabii arpı da. Bunların hep özel. Onları dinlemek beni mutlu ediyor. Bezelyeler her geçen gün büyüyormuş. Tam birer yetişkin haline geldiklerini fark etmemişler. Artık bezelye kabuğu küçük geliyormuş. Lütfen kenara çekil hareket edecek yerim kalmadı. Sanki benim yerim varmış gibi. Burası çok kalabalık. Kabuk kalkamayacağımız kadar küçük bir yer. Evet artık burada uykuya dalamıyorum bile lütfen. Bana biraz daha yer açın lütfen. En küçük benim ama hala hareket edecek yer bulamıyorum. Hepsi şikayet ediyor birbirlerinden çekilmesini istiyorlarmış. Aniden bezelyenin kabuğu açılmış ve kör edici bir ışık içeri dolmuş. Aa, olamaz kabuğu kim açtı? <gülüyor> Bu kadarı da çok fazla. Neden doğru dürüst uyumama izin vermiyorsunuz ki? Lütfen kabuğu tekrar kapat. Lütfen gözlerimi bile açamıyorum. Kapatmak artık mümkün değil. Çünkü kabuğu açan tabiat ana. Vay canına kabuğumuz açıldı. Hey, bu kadar mutluyum ki. <gülüyor> Birkaç dakika geçip de hepsi gün ışığına alıştıktan sonra... Aralarında bir tartışma başlamış. Bence bir fırsatımız var. Ne tür bir fırsat? Dışarı çıkıp dünyayı görmek için bir fırsat. Sence bu iyi bir fikir mi? Bence dışarıdaki dünya bizim için tehlikeli olabilir. Neden olasılıklar konusunda tartışarak zamanımızı boşa harcıyoruz ki? Ben dışarı çıkıp dünyanın farklı renklerini görmek istiyorum. Bu kabuğun dışındaki yaşamın keyfini sürmek istiyorum. Sen ne istersen yapabilirsin. Ben bir süre daha uyumak istiyorum burada. Buna bir fırsat tanımalıyız. Kabuktan ayrılmak iyi bir fikir mi? Çok uzun zamandır kabuğun içinde yaşıyoruz. Dışarıdaki dünyayı tanımıyoruz. Hadi dışarı çıkıp güzelce zaman geçirelim. Çünkü artık bu küçük kabuktan kurtulabiliriz. Bu konuyu bir süre tartışmışlar ve bezelye kabuğundan dışarı çıkmaya karar vermişler. Bunun bir serüven olduğunu anlamışlar. Yaşamaya karar vermişler. Teker teker kabuğun içinden dışarı atlamışlar. Dikkatli bir şekilde kayın! Nereye ineceğimizi bilmiyorum. Dikkat edin! Beni yakalayamazsınız! Umarım gittiğim yerde uyumak için güzel bir yer bulurum. Nereye kayboldunuz? Beni yalnız bırakmayın. Burası çok kayganmış. Bezelye dikilen yerdeki oluklardan birinin üzerine inmişler. Dünyayı ilk kez keşfetmeye başladıklarında hepsi çok mutluymuş. Ay canına. Burası çok güzel bir yermiş. Evet. Burada olduğum için mutluyum. Kabuktan dışarı çıkmak bilgece bir karardı. Uyumak istiyorum ama. Bana iyi bir yer bulsanıza. Hey bakın, yerden çok yüksekte olan bir dalın üstünde yaşıyormuşuz. Gördükleri yeni dünya hakkında konuştukları sırada, oradan geçen bir çocuk bezelyeleri görmüş. Aha! Bu bezelyeler sapanıma çok uygun görünüyor. Onları hemen toplamalıyım. Çocuk hepsini tek tek yerden almış. Üç bezelye gökyüzüne doğru çok uzaklara uçmuş. Diğer bezelyeler onu göremez olmuş. Ah, öleceğim galiba. Çocuk sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü bezelyeleri sapanıyla uzaklara fırlatmış. Lütfen biri bana yardım et. Nereye ineceğimi bilmiyorum. Bu çocuk kendi eğlencesi için bizleri öldürüyor. Umarım hiç rahatsız edilmeden uyuyabileceğim bir yere inerim. Sonunda en küçük bezelyeyi fırlatmış. Vay canına! Bir kelebek gibi bulutların arasında uçuyorum. Aa, umarım kaderim beni harika bir yaşam sürebileceğim bir yere götürür. En küçük bezelye bir pencerenin kenarına inmiş. Ay, şükürler olsun sağ salim yere indim. Pencereden baktığında küçük bir kızın yatakta yatmakta olduğunu görmüş. Hiç iyi durumda değilmiş. Sürekli öksürüyormuş. Anne sondan bir şey yemesini istiyormuş. Ne olursun biraz çorba iç hayatım. Sana hastalıkla savaşman için güç verecek. <gülüyor> Üzgünüm anne. Artık canım hiçbir şey yemek istemiyor. <gülüyor> Eğer yemek yemezsen nasıl tekrar güçlü ve sağlıklı bir hale geleceksin? Bezelye annenin küçük kıza yemek yedirmeye çalıştığını görmüş. Ama kız yiyemeyecek kadar hastaymış. Anne kızı için çok endişeli görünüyormuş. Gece olunca kız uykuya dağıdıktan sonra annesi onun için dua etmiş. Yalvarırım çocuğumun bu hastalıktan kurtulmasını sağla. Onun böyle acı çekmesine dayanamıyorum. Lütfen bize yardım et. Lütfen kızıma yardım et. Sana yalvarıyorum bize yardım et. Peselye <gülüyor> de anne ile kızı için çok üzülmüş. Gece yarısından sonra pencereden kızın odasına girmiş. Gökyüzünde dolunay varmış. Bezelye tavuğla içtiğinde küçük kız için şarkı söylemiş. Güm güm güm, söylediklerimi dinle. Güm güm güm, söylediklerimi dinle. Kim var orada? Az önce birinin sesini duydum. Kimsiniz? Benim buradayım, pencerenin önünde. Sen konuşuyor musun? Bir bezelyenin konuştuğunu görmemiştim. Şarkıda söyleyebiliyorum. Senin için ayın davulu eşliğinde bir şarkı söylüyordum. Ayın davulu mu? Evet. Ay dolunay halindeyken davul çalar. Ama ben duyamıyorum. Sen çok özel bir bezelye olmalısın. Bu dünyadaki herkes özeldir. Ve her şeyin içinde bir müzik vardır. Bizim sadece odaklanıp onu dinlememiz gerekir. Yani Ay'ın davul çalmasını duyabileceğimi mi söylüyorsun? Bu mümkün mü? Bu dünyada her şey ama her şey mümkün Ah evet. Davulun sesini dinleyebilirim. Sana her şeyin mümkün olduğunu söylememiş miydim? Hayır. Bir tek şey var ki benim için kesinlikle mümkün değil. Neymiş o? Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Aa, böyle söyleme. Ya ben bezelyeden başka bir şeye haline gelirsem, o zaman sen de yeniden sağlığına kavuşabilirsin. Ama sadece bir bezelyesin. Başka ne olabilirsin ki? Evet de olabilirim. Kendine inanmalısın. O zaman her şeyi yapabilirsin. Eğer ben başka bir şeye dönüşürsem, sen de iyileşebileceğine inanır mısın?